İnsanlar panoramamı sunduğum olerce sabahlarda günün gece derlerde bak bu geldi radyoların başındaki herkesi yanaklarından diye öpüyorum. <gülüyor> Geç kaldık diye yalakalık yapmak lazım biraz dinleyici. <gülüyor> e biz de benim bari <gülüyor> birinizde muh muh. enseleri olsun. Öfleyerek mi? Önce sen de fire ondan sonra öp. Muh muh Ondan sonra enseleri ovuyorum biraz. Radyoların başındaki herkesin enselerini ovuyoruz. Öfleyerek <gülüyor> mi? Bir yandan öfüyor, bir yandan ovuşturuyoruz. Boşunlar efendim, yoğun bir gündem sarsılıyoruz. Günde, tabii tabii sarsılıyoruz, De delireceğiz ya. <gülüyor> İlk haberimiz çok güzel. Değil mi Oktay onu verelim, o artık bütün manşetlerde var. Buyurun. oncanı biliyorsun Eda Taşpınar'la şey ayrılmıştı. Nuriye Hasman. <gülüyor> Nuriye Hasman dediniz doğru cevap. Şu model sabahlarda hiç bir, bir bilmem ne can demedik ya. Evet. Bir ona çok seviniyordum. Ege Can Niye Ege Kayacan Can diyordum. Bizim için tek Can Sandin. Can şenliydin bize Ege. <gülüyor> bir de kol bastı tipi bir şey yapmadık ya. Can Bir de ona seviniyordum. Ama bugün bugün kırıldı çünkü pozundu. maalesef maalesef e, Nurettin Hasman'da ayrılmışlar da çok kısa bir süre önce yani ne kadar kısa bir ay önce ayrıldılar. Eda Taşpınar evleniyor. Kimle evleniyi bu sörcü Bora Bora diye bir çocuk var, sörcü Bora diye geçiyor. Şey mi? E... Bora Kozan oğlu. Şekerim. Aa. Dünya şarkısı mı? Haha. O şey ona benziyor ama ya. Neydi Bora gençlerin şarkısı ya? Şeker. Hadi, hadi şeker. Canım şeker. Canım canını seni şeker. Çeker. Canlatıcı. Evet. <gülüyor> evet. ondan sonra Bir ay sonra da evlenme kararı almış. Nurettin Hasman delinmiş. Gazeteleri bir açıklaması var. Ee, en son şeye kadar yazmışlar ya bu gazeteler rahat, rahat yazabiliyorlar mı? Benim anladığım e, Eda... Okumak canım, kama... rahat yazabiliyorlardı. Biz, biz rahat okumuyoruz değil mi? mi? Hayır, biz yazabiliyorlar ama yani normalde bu tür şeyler hani şey yapılır en azından ya bir, bir ufacık bir sansür yazılır. Ağzından çıkan ne varsa hepsine yazmışlar. Nurettin Asmağan delirmiş. Hadi sen, verse bir okuyayım. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, oku tamam ben aradasın... Yani diye... özetle şöyle demiş. Sen ne terbiyesiz bir kadın mısın? Yani. Özet, böyle özetlenebilir ama... Hiç kalıbının insanı olmayan bir adam mısın? Ee, pardon kadın mısın diyerek... Ee, şey yapmış neymiş efendim iki gün önce aşık olmuş yani. yıllardır beni idare etmişsiniz beraber falan diyerek iyice zıvanadan çıkmış ee, yani Ona mu bozulmuş ha, Durup dururken diyorsun. böyle evlilik olamaz Demek ki önceden bir şeyler var Önceden var. böyle bir numaralar vardı Nasıl? Erkeğin hasıyım of, Bu kapıyı açmak için çok büyük bir güç Hayır haso bir erkek lazım Hasman Vum. Açın çekilin <gülüyor> <gülüyor> Buyur geçin Böyle bir kahraman bırakıldı. Böyle bir kahraman bırakıldı. Sörfçü bir genç, genç dediğim de maşallah var. onun da böyle bir. O... Hep süper kahramanlar üstünde. Silver evet. Surfer, Hasman. Bakalım başka kimler var. Şimdi Eda Taşpınar'ın evliliği çok yakındaymış. Görceye beraber Nurettin Hasman'ın kendisine yalnız, zarar vermesinden korkuluyor. Yalnız çocuklar. <gülüyor> Sevgili Eda'nın gelinliğini çok merak ediyorum. Kim bilir nasıl bir gelinlik olacak. Ay, <gülüyor> <Petesleri> uyuşmaya başladı. <gülüyor> yavaş yavaş de... uyuşuyor donarak. Bacakların değil de alt dudağınla kaşların uyuşmaya başlamış olabilir. Çünkü bir, bir... çünkü gelinliği çok merak etiyorum. Bin değişti çünkü heya. Yalnız Eda'nın gelinliği çok konuşulacağı benzer. Bacaklarım uyuşuyor ya. Bacakları. <gülüyor> Eda Taşpınar'ın bacakları çok güzeldir ya, hmm, öyle derler. Ondan bacak O yüzden şey senin ya. bacaklarına sirayet etti. Yani böyle bir bomba ben haberle geldi. Ben ya. E şu altı satırı, yani bak mavi kısımlara var ya. Mavi oraları kısmı. güzel güzel oku. Beni hiçbir yerde onunla yan yana yazmayın lütfen demiş. Nurettir asma. Ben cümleleri ben şey seçiyorum aralardan. Yani daha nezi ama <gülüyor> ama nezi olanları ya yani. Yani böyle yayınımızda söylenebilecek olanları seçiyorum ee, Beni hiçbir yerde onunla yan yana yazmayın Göstermeyin bile demiş Ama burada yine koymuşlar yan yana Fotoğrafını Bora Yok diğer gazete şey yapmış canım, Ayırmış fotoğrafları Bir üst tarafa koymuş bir alt tarafa koymuş Gündeme bomba gibi düşü diyerek de Şeyini vermiş Aa, işte böyle böyle 8 yılımı verdim yazıklar olsun demiş. Orta çağda olsa bu kazıtaş. En güzel yıllarını verdi o e, Nuri Bey. Nurettin, ya, Nuri deyip durma Nurettin Asman'a ya. <gülüyor> Nurettin. Nuri diyor adam ya. Nurettin. Nuri kim abi? Tamam canım Nurettin Asman. <gülüyor> en güzel yılların adamın gençliğini aldı çürüttü. Böyle bir insan mısın sevgili Eda? Yazıklar olsun. Ama gelinliğini çok merak <gülüyor> ediyorum. Yuvatın, yuva bozanın yuva soğunma. Doğru. Buyurun efendim başka haberlerle sarsın. Var, olur. var. Semenya'yı biliyorsunuz. Semenya. Çok güzel bir kız ismi. Hamile dinleyicilerimiz varsa düşünsünler. Semenya'nın kız mı erkek mi olduğu sorgulanıyordu biliyorsunuz. Berlin Dünya hmm. Atletizm Şampiyonası'nda rapor çıkmış. Ee... taş gibi kadın çıkmış aslında da. <gülüyor> kadın çıktı ama ben de ben buna kadın demez Evine gittim pasaklı. Herhalde bir parmak O la la la ne nerede koşuyorlar onlar böyle pist pistin tartan ama. pist. Bir değişik pist değil mi? Tartan pist. Tartan pist mi? Evet. Tartan pist. Tartar tartar işte tartıyor. He tartar, tartar. Tartar. Oş kadınların şeyleri neydi? Böyle fık fık fık fık olan. Tütü. Tartar. O da tartar değil işte Tantar. Tartar. Kantar. Kantar. Ne kantar. kantar? Ya var ya böyle böyle büyük büyük elbiselerde böyle arkaların arkadan giden şey. Geniş gidiyor kadın. zamanında mı? Koboy zamanında. Texas tart, tartar -ta -ta Hayır ya içindeki kafesi mi diyorsun hani şey oluyor elbise kabarık dursun ha, Evet işte tantana. Hiç fikrim yok tamam. tantanadır. Tantana. tantana büyük ihtimalle. Leş tartına. gibi o ayaklarla koşup koşup eve giriyormuş Bir çaylanlı bu raporluyorsak olanda. Tarlatan, olandan, tarlatan. Simsiye. Dokunmuş şeye, cezveye. Ya, ya, ya. Oktay buldu sevgili dinleyiciler sevindi. Tarlatan. Tarlatan mı? <gülüyor> tarlatan doğru. Tarlatan. Vallahi doğru biliyorum. Alkan Tultan hanım'dım. <gülüyor> e ne olmuş kadın mı çıkmış? Şimdi 800 metre yarışında birinci olarak altın madalya kazanmıştı 18 yaşındaki atlet Semenya'nın aslında erkek olduğu iddia edilmişti. Erkeklik hormonu testosteron düzeyi yüksek çıkmış. Bunun üzerine gözler sabıkalı antrenör Doktor Eckart Arpa'ya çevrilmiş. Doktor <gülüyor> Eckart? <gülüyor> ya çünkü doktor Testosteron Eckart... seviyesi yüksek çıktı. Testost testosteron. Test tosteron. Test tosteron. Test tosteron. bir tanesi testosteron, öbürü testosteron. Testosteron. İkisi aynı oluyor ya bunlar. Tamam. Biri Ama işte, hangisinden bahsettiniz? Solda soldaki soldaki. Sürekli, sürekli soldaki bahsedildiği için hep testosteron denir. Sadrazam'a yakın olan. <gülüyor> <gülüyor> testosteron. Tabii canım bütün öbür zarı testle orada. Testosteron. Şahiveli antrenör. Doğal marka kadın 70-80'li yıllarda doğal kadın atletlerin olağanüstü başarısında da bu, aynı şekilde Bu adamın parmağı var. mı vardı? Aynen öyle. E ama şey yok değil mi? Yani testosteron var da şey yok. Yok yok. Yok yani onu bulamamışlar. Esas zaten ben. onun için çok büyük bir test yapmaya gerek yok. Yoklamayla. Pat pat pat pat. Değil mi? Ne yapıyorsun ya sen? Yani yok bir şeymiş. Abla tamam üzüldüm. Zaten dert, dert boyu duyanım. Cinsiyet test dedikleri işte bu zaten. Zaten mu? kimse onunla gezmiyor. Chance yani... gender şey işte. Chance gender mı değil mi? Şey olur mi? mu ilk etapta tartışma şeyden başlamadı mı? Herkes mini bir şeyler var. giyerken o uzun bir şey giydi. Kesin orada bir şey var. <gülüyor> Oradan kesin böyle çıkacak diye demediler mi? Ama orada da yine belirtileri vardır tabii. Emareler mi? Var mıdır? Bol bol. Bir de sabah yapıyorlar yeri şu. herkesi uyandırıp koşturuyorlar bir de. Abi de kalk kalk kalkmasına bak koşamıyorum. Ama şey var ya heyecanlandığı zaman insan bu e, teknoloji var ya düğme teknolojisi. Evet. E otomatikman öyle olacaktır o zaten. Ama birinci olunca da coşku var. Buna ne buyrulur? E, coşku düğün... var da böyle her birincilikte sen de şey düğmeyle <gülüyor> başladın. Ondan sonra 100 metre 200 metre koşuyorlar zaten. 800 metre koşuyor Güzel gitti hoppa o 800 metrede öyle bir şey olur ki O yüzden zaten kısa mesafe koşturuyorlar şeyi Neyi? Usain. Usain uzun koşsa bir nokta öyle fark attı diye Usain 1500 koştu diye düşün 500. metrede tur bindirdi herkese Ondan sonra zaten Hüseyin'in tutabilene aşk olsun Ya Rahatsız oluyorum efendim ben şortu çıkarıp koşacağım diyor Sızdıranlar suçluymuş Sızdıranlar mı? Doğrudur <gülüyor> Ne demek bu ya? Sızdırmayacaksın. Ha. Ha, bu... Paçalarını karıların içine koy. Bitti. Devam et hayatına. Kimse sanırım demiyor ki neden yaptın. Sızdırma. Bu olayı basına medyaya yansıtanlar suçlu. Bunları da konuşacağız. Bunları da... Biz de suçlu konumuna mı düştüğün? Düşmeyelim ya hakikaten. Yoksa biz önümüze gelen şeyi okuduk deriz. Biz de. Yaktın biz Oktay bizi falan. yaktın. XX olması e, durumunda... Sorun yok ama X'ye çıkarsan ama. Ben onu ben de biliyorum x x X'ye gidiyor. diyor adamlar böyle mi anlıyormuş ya? Madalyasını iade edecek. Aman çok da alafizi demiş. Bence Ay. öyle erkekse madalyamı iade ettim ama oramı bura mı sürdüm. Hadi bakalım, çıt takacaktım. Neyse, alın buyurun. Ne pislik verdi demiş. Yok bir şey falan sonra ikinciye takmışlar madalyayı. Araba bura mı sürmüştüm demiş. Gitmiş kulağına. Kimin ha. kulağını demiş? İkinci. İkincinin kulağına. İkincide zaten hangisi? Aman onların da birbirinden çok farklı. yok. Öbür kadın gibi gözükenler de sanki, sanki genç kızlar sanki. Bunu Kainat da. E, birincide biraz daha fazla bu tipi bir şey var <gülüyor> o kadar yani. Öbürünün favorileri güzel tıraşı ne olmuş gelmiş yarışa girmeden önce. Aa evet, sanki diğerleri çok genç kız. Tam kadın formatında. Kadın gibi kadın. Hepsi güzel manikürlerini yapmışlar. Ondan sonra en güzel bakımlı şekilde koşuyorlar. Oy. Ay çocuklar Şu Eda'nın gelinliğini çok merak <gülüyor> ediyorum ee, Şimdi o zaman Tamam o gelinlikten bahsedeceğim sana ee, Hayır, O ay benim takipçisi <gülüyor> ol lütfen ee, Şimdi iki matematikçi Bir dakika ya ne? Hemen öyle bilim dünya safayı da biraz magazin verelim Ha magazin mi bu yani adam doymadı kesmedi girdi, değil mi? Ma magazinden girdik Uluslararası Güzellik Yarışması yapıldı biliyorsunuz. Yapıldım. Miss Universe 2009 Şükehani Aç Güzelliği Yarışması'nda yine Venezuelalı. Evet duydum ya. Neden Venezuelalılar birinci oluyor diye tartışma başladı. Doping mi var yoksa diye. Erkekmişti. Çünkü bu güzellik yarışmasında hep böyle öne çıkıyorlarsa kesin bunlarda da hormonlar, erkek hormonu fazla. Bak ya, bakayım dünyanın... erkek mi? Kim? O mayayla falan dolaştırıyorlar o yüzden erkek mi değil mi anlaşılır Oradan mı? anlaşılır zaten Stefania i̇şte Fernandez Yok Stefania i̇şte de... Fernandez beşinci, Dünyanın en çok petrol üreten 5. ülkesi Venezuela'da Bir ülke alakası var. var güzellik yarışmasıyla Petrolü ne karıştırıyorsunuz ya Oradan He. neyin havasını atıyorsun Bak çok şeymiş ya Venezuela'da da çok ne denir Neymiş? Popülermiş güzellik yarışması Dünya güzellik yarışması En çok izlenen programı oluyormuş Yılın en çok izlenen programı e, oluyormuş O kadar birinci ben de olsam ben de e, sürekli söyledim Bizdeki Eurovision gibi tipi bir şey herhalde Biliyorum. Bizim Eurovizyonda 20 defa Birinci olduğumuzu düşün Gurur şey ya hemen, hemen Her mahalle ve kentte her yıl güzellik yarışmaları Her mahallede bir televizyon varmış Venezuela'mız güzeldir Derler Yaşlılar seni derken Ondan sonra bakayım. Venezuela'nın bu rekoruya imza atmasın bir diğer nedeni de kadınların güzelliklerine büyük önem vermi. Güzelliğime büyük önem veririm diyen kadınlardan olacağım. Venezuela'ya gitsek herkes mi güzel yoksa böyle orada güzellik yarışmasına katılacakları iyi eğiten antrenörler mi var? Güzellik Vallahi antrenör. galiba güzellik ortalaması da biraz yüksek anladığım kadarıyla. Venezuela'da kadınların %67'si her durumda nasıl göründüklerini kontrol ediyor. Mesela bu rakam Rus kadınlar için %51, Amerikalılar için %27'lerde. Yani sık sık kendine bakarak bir takım kadınların sayısı daha fazla. O bakımlı kadın kategorisine girer ya. Güzel kadın ayrı bir şeydir ya. Biliyor hem mi? güzel hem bakımlı olmak tabii ki güzeldir de. İşte, güzel olmadan bakımlı bak kadının güzel olma ihtimali daha yüksek diye düşünüyorum. Kendime bakıyorum efendim. De kendini sonra. devamlı kontrol eden kadın güzel midir, değil midir o belli değil ki. Sonra i̇şte de, ulan gene çirkinim. Ulan gene ben kimi güzelleş bakayım. O yok gene çirkinim. Bir seferde baktığında anlamıyor demek ki ne olduğunu. Ondan sonra ülkenin büyük kentlerinde güzellik akademileri kuruluyormuş Venezuela'da. Nereden mezunsunuz efendim? Venezuela Güzellik Akademisi. Genç kızlar yarışmalara katılmak için zerafet dersleri alıyorlarmış. Yani o iki ikili Sadece şey. Güzellik Sadece güzellik değil Sadece güzelliği aynı zamanda eğitim. Bir kuğu gibi süzümlesi lazım o podiumda. <Gülüyor> Ondan sonra Venezuela'lı kadınlar genel olarak kazandıkları paranın beşte birini kozmetiğe harcıyorlarmış. Evet evet. Üç Bana Venezuela'lı oldu. kadınları anlat Oktay. Çok para kazanıyorlar o zaman ya. Hükümeti yani ne çok kazanıyorlar ya? %5'ini kozmetiğe harcıyorsa. Birini kozmet... beş... %20'sini harcıyor işte. %5'ini dedi ya Oktay. E sen normalde kaçını harcadıklarını beşte birini zannediyorsun? 5'te 1'ini mi? mi harcıyorlar? E maaşın 5'te 1'i verilir. Ben %5 anladım da ondan. Kozmetik fiyatlarını da az çok biliyorum. Demek ki maaşlar çok yüksek diye düşünüyorum. Şimdi 5'te 1 daha fazla ya. 5'te 1 daha fazla olunca daha makul oluyor. Ha, az harcıyorlarmış diye düşünüyorum ha. Ha, tamam. tamam demem Hükümet son 10 yılda e, para da vermeye başlamış Daha doğrusu finans gelişti Güzelleşin işleyi. diye Evet güzellik yarışmalarına Bel risk olsun burada başbakan Ben bunu idare ederim Devlet başkanı Şabez değil miydi Venezuela'da hı hı. Ha, tamam. Oo, Sürekli aynı tişört aynı kazakla 3 gün üst üste çıkan çıkardına... Her gece başka yerde yatıyor adam hmm. Evine gidip kaza değiştiremiyor ki Doğru valla o da haklı O da haklı Yine kafayla geldi diyorlar başbakanlık konusunu. Ya dün gece toplantı falan hadi hadi diyorlarmış. Fahir üçüncü olmuş Kosova güzeli. Bana niye söyledin ki şimdi bunu? En evet, son Kosova'ya o... giden kişi sen olduğun için olabilir mi? Doğru. Aramızda. <gülüyor> Kosova'ya gitmenin de Saraybosna'ya gitti. Evet tamam aşağı yukarı. Belçika adına yarışmaya giren Zeynep Sever. Zeynep Sever. Hadiseden sonra Zeynep. Peki ne olmuş sevgili Zeynep? Hı hı dereceye girememiz. Türkiye adına yarışan Senem Kuyucuoğlu. Nedir <gülüyor> nedir Maalesef. Bizim Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir üzüldük. Bizim dünya güzelimiz Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir Nedir <gülüyor> Azra Akın'ın subjektif yorumunu sormuyorum. Dünya güzel oldu mu? <gülüyor> Sence güzel mi? Yani yok <gülüyor> gibi bir cevap veriyor. Öyle değil. Yok yok olmadı ya. Azra hayatta dünya güzel oldu. Avrupa güzel oldu. Avrupa güzel Neşe Erberç. Bak o kadını Gön sen. gönüllerin sultanı olmuştu bir yarışmada. Bir Azra sabahların sultanı olmuştu. Seda Sayan. sene 2008. 11 1 Yalnız Azra Akın da Bunların başka bir şey var yani Buna evet ya bu bizim Azra, Azra Akın Azra güzel Akın da, mi? Yani sokakta böyle şey yapmazsın yanına Geçer <gülüyor> Falan yapmazsın ama zor, Yakından gördün da... mü sen? Yakından görmedim Ya ben de öyle diyordum da Hı -hı, Yakından gördüm Yakından <gülüyor> gördüm <gülüyor> Diyeyim ama böyle mi hani 3 saniye Normalde tamam, yani 10-15 saniye yanın, sürmesi lazım Yanından geçerken 3 saniye zaten <gülüyor> Yapabilirsin Faiz. Yani düşün normalde bu, bunun 10-15 saniye olması <gülüyor> falan diye devam etmesi lazımdı yani e, dünya güzeli geçiyor yanına canı. normalde ona sıradan birisi de şey yapar o kadar güzel değil Azra Akın. bize hiç yansımıyor da bu güzellik yarışmasında demek ki bu kızlar podyumda yürürken devamlı şey duyuyorlar o jüriden Oraya mikrofon değil. koymuyorlar tabii. <gülüyor> Azra, seyirci olarak biz duymuyoruz da <gülüyor> şimdi Azra Akın'a o kadar güzel değil dedik değil mi yayında? ya evet. o kadar da güzel değil dedik yani ayıp etmedik de yani güzel tamam da şirin şirin yani şey değil sekse pt'si yok ben çok mükemmel bir insan. Dış görünüşüne bakarsan tipim değil diyeyim ben. Ha tipi, tipim sana. değil tamam. Kimin suçu? Azra'nın tipim değil. Bu da hakaret değildir herhalde kimseye. Kimseye hakaret etme güzeldi yani. güzel değil, değil derken bana sonsan, bana ev, da soran yok. Evli barklı adam ben şimdi güzel desem yanlış zaten Azra. Hanım, Tabii canım ayıp denen bir şey var. Benim şu anda merak ettiğim tek şey Eda'nın gelinliği çocuklar. <gülüyor> çocuklar bu gelinliğin Aynısından istiyorum. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız bunu? Çok merak ediyorum, doğrusu. Günaydın, Günaydın, Günaydın, Günaydın, Günaydın, Saat 8:53'i kalp insanlar, hepinizin enselerini oluyoruz ve modern sabahlarda gündemle buluşuyoruz, görüşünler. Görebiliyim mi? Dünya üzerindeki protestolar e, gerçekleşti biliyorsunuz. Tabii canım, dün Dünya Protesto bak. Günü'ydü. Edanın gelini nasıl olacak? <gülüyor> Edanın. Kendinliği açıklansın Sörf şeyinden yapacaklarmış su. ya O biraz şey Sürf ya Sörf bezinden mi? Sörf be... <gülüyor> bezinden Böyle bir teller ki hiç oynayamaz Olsun kadın kadıncağızın şeysi var ya O bir moda şeysi sonuçta yapacak bir şey yok İlk kez böyle boracım demiş eski bezlerini atma Eski yerkenlerini atma Onlardan bir kıyafet <gülüyor> dikeceğim Ve bu bizim mutluluk yerkenimiz olsun Üfle demiş şimdi aşağıdan üfle aynısını yaptı. Ha, aynı Burada böyle işte Filipinlerin başkenti. Filipinlerin Filipinler, başkenti. Filip dur. Bu e, Marcosların ülkesi Filipinlerden bahsediyoruz değil mi? Sevil İmel'de Marcos'un 2 ayakkabısı ayağı varmıştı. <gülüyor> Filipinlerle ilgili bilgilerin burda sonuna geldik. Haftaya yepyeni bilgilerle tekrar birlikte olacağız. Manila, Manila, Manila. Manila. Ne? Manila'da e, dün Manila'yla e, Vanilla dolaşanlar olay mı? Fanile yani. değil, Donlu. Donlu mu dolaşmıştı? Evet. Donlu protesto gerçekleşmiş. 1600 Filipinli'nin işine son vermesini e, havaya don fırlatarak protesto etmiş. İç havaya don gibi. fırlatmak ne ya? Irak'ta İç... terlik fırlatırlardı. O yine bir makul mantıklı. Bir şey değil ki o. Üstelik don fazla yukarı da gitmez. Ama giydikleri de onu fırlatmışlar. <gülüyor> o zaman donsuz protesto bu. Hatta şöyle söyleyeyim herkes birbirinin donunu fırlatmış. Ama o anda giydikleri değil. Yani herkes gidiyormuş. Yıkanını... Başka bir don alıyormuş. Hmm. Hayır hayır. Giyiyorlar çıkarıyorlar. Ama hemen çıkardıkları haliyle fırlatıyorlar. Ama He, 15 günlük giyin... donları fırlatmıyorlar yani. Yok 15 günlük 3-4 günlük. Ama güzel o da Sonra mantıklı. Sonra donlar fırlatılınca donsuz mu kalıyorlar? Ellerinde don olmadığı için donsuz kalıyorlar. Ama donlarında don olduğu için. <gülüyor> orada çift donlu eylem yaptılar o zaman. Aynen öyle. Ama bunlarda bir eylem yapalım demişler. Aa, bir gidelim orada yürüyelim. Bizim işimiz geri verin. Yoksa... Sizi ne, ne diyebiliriz? Donu havaya atınca ne yapacağımız belli olur demişler. Ondan sonra da ikinci adım. Abi donsuz şey yapmayalım. Gazete falan çocuklar var. Filipinlerinde, Filipinler'de şey lafı var ya. Bu Imelda Marcos'un kocasının adı neydi? Onu söylediği bir laf. Hmm. Benim demiş iki tane donum var. Bir idamlık. Bir idamlık i̇ki... Bayramlık don. Protestoluk. Protestoluk. Protesto donu ayrı bir dondur. Ve güzel de fırlatır çünkü donlar donla stilkli oldukları için Pim. bir elinde tutuyorsun. Yok yok öyle, yapma, öyle yapmamışlar Fahir. Nasıl mezun ya? olduk Faya, gibi mi? Yukarıdan aşağıya atmışlar o da çok verimli olmuş. anladığım Yukarıdan aşağıya mı? Ya işte aşağı, mı aşağıdan yukarıya ya ters söyleyeyim. Yani fırlatmışlar Böyle fırlatmışlar da o havalanmaz. Yaşasın mezun olduğum. Haberlansın haberlansın. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra iç çamaşırı dedi bilmem nenin önünde 1600 bu yüzlerce insan bu aynı anda donları fırlatmışlar bu bir. He, bunlar da yani. don fabrikasından atılmış. Tabii canım iç çamaşırı fabrikasından atıldıkları yerde. Her fabrikada var, çalışan var. ona göre atarsa bir işimiz var ya. tehlikeli olabilir? Ne, yani ne bileyim, çamaşır makinesi fabrikası atamazsın da bir de hem işinden atılıyorsun hem de belin çıkıyor. Affedersiniz mesela yani şimdi burada söylemek istemiyorum. Sabah sabah bir sürü malzemenin kullandığımızı. Ne Mesela elini de göster. Attırma abi. O Yer doğru o yani. ee, Sonuçta lateks malzeme yani. Yazık. Yani yani <gülüyor> Zaten o tip insanlara karşı biraz şeydirler. Onlara şey yapıyorlar mı? Onlar şeyle ne kuruyorlar onlar sendikalı falan oluyorlar. Sendikalı, o yüzden tabii ki. Bazı kollarda sendika şart. Raksan galiba onun <gülüyor> ne? Raksan. Neydi o sendikanın? Raksan. Tabii, Raksan tabii bir binası var. Ondan sonra böyle bir logosu var. Zaten logoyu gören korkuyor <gülüyor> Hiç kimse bulaşmıyor işçilerde İşçiler de refah içinde yaşıyorlar. Başka ne olabilir o şeyin? <gülüyor> ne? Binanın adı mı? Ha, bir de... ikizler diyorlarmış. Bir şey sen ya da sabah bırak... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir sendika ismi var Garip bir sendika ismi var Ama çok çok etkili Etkili ve güçlü sendikalardan birisi 30-40 tane çalışanı var <gülüyor> Parmaklarını da oynatıyorlar ya. yerinden oynatırlar. Ee, ne oldu Oktay? Budun yüzünü yani Başka, protest başka protestolara da bakalım da e, Bütün hepsini bir sendika altında Toplayalım diyorum Ne diyorsunuz? Tamam sen Amerika'nın Los Angeles kentinde kadın erkek eşitliğini vurgulayan bir takım adamlar Venedik plajında ki kadınlar biz demişler artık üstümüze bir şey giymek istemiyoruz demişler. Aman üstsüzlük modası vardı çocukluğum öyle geçti kesin benim zihnimde etkileri vardır hiç sonra geçti yani. Ne tip etkileri vardır? Ne bileyim her tarafta görünce insan çocukken. Evet. Başka yerde görmeyince bir yadır gibi bir afallama olmuştur. Canım Belki benim, benim Amerika'da çocuk bu olarak. kadar şey değildir canım, bu kadar hiç ya hiç çok yavan bir şey. Evet Avrupa'da ya. böyle şeydir, biz çok gördük de ulusal üst, üst gördün, kaç tane gördün anlatsana? <gülüyor> Bakayım. Sıde de asker yaparken kaç tane gördün, oğlum? mu? Dokuz. <gülüyor> Yalan söylüyorum. Dokuz mu, <gülüyor> tek mi, tek mi tek, tek? Bir tanesi yandan gördüğümden. <gülüyor> 8 artı bir diyorum. <gülüyor> Ulusal Üstsüz Gün isimli etkinlikte bir araya gelmiş. Erkekler sütyen takmışlar bu etkinlikte. Biz de hep takıyorlar. Şey Hazır. mi diyorlar erkekler? Ben sütyen takalım. Sen çıkar sütyenini bana ver. Ben takayım mı? Çünkü bugün <gülüyor> Ulusal Gün ya. Yazı unutmuşum. Ulusal Üstsüz Gün. Tabii canım erkekler takarken kadınlar da sütyenleri fırlatıp üstsüz gezmenin özgürlüğünü çıkardı. Ne kadar güzel. Özgürlük. Daha, da özgürlük <gülüyor> özgürlük. daha da büyük özgürlük istiyoruz. Donsuz gezeceğimiz günler erkekler kadın donu da giysinler ondan sonra da <gülüyor> sonsuzluk ve sonsuzluk bulursun çok güzel oldu. Tebrik ederim <gülüyor> bu arada fire saat 9 demek ister misin? Aa, evet. istemem mi ya? Hadi Oktay ya. son 5 kala sinyal ver. Tamam ben mı? Ben göremiyorum ki dur son 5 sinyal vermeye tamam, tamam Oktay, tamam. Oktay sus. sus görebiliyor okta. musun? Görüyorum görüyorum, görüyorum. Mup, mup, mup. Saat 9. Bugün mükemmel bir gün olacak. Günaydın. Günay ay ay dün dün dün ay ay dın. Bütün sözlerini anladım şarkında. Şu sıktı İspanyolca'mdan. Ben de anladım. Ya çok aşk çok önemlidir diyor. Ricky Cristina Barcelona diyor. son kısmınız çok iyi. Herhalde en iyi son kısmını anlamışımdır Hoş geldiniz efendim bir kez daha stüdyomuza. Yeni bir saatin başından dinleyicilerimize merhaba diyelim ve günün gazeteleriyle devam edelim buyursunlar. Hangi hayvandan ne zaman kaçmalıyız köşesine hoş geldiniz. Aç aslandan kaçacaksın. Deli danadan yani, kaçacaksın. Onları, onları biliyoruz. Sürü değil mi? köpekten kaçacaksın. Onların hepsi bilinen şeyler öyle. yılandan kaçacaksın. Kuyusuz attan kaçacaksın. Kuyusuz attan. Kaçacak. Kuyusuz attan duvar olmaz yok. Hangi du, hangi duvardan değil <gülüyor> hangi zebreden kaçacaksın? Ee, coşmuş. <gülüyor> hangi zebreden? Coşmuş ama. Nasıl coşmuş? Bayağı bir coşmuş. Bayağı bir coşmuş. <gülüyor> o zebradan kaçacaksın ama şimdi bilmediğimiz bunları biliyorduk. Senin anlattığın, daha doğrusu sadece tuzak oynayarak anlattığın iki tane zebra oluyor o zaman. Niye? Tek zebra değil yani o dediğin şey için Hayır, iki zebra sen, tek, tek zebra yeterlidir bence o sıfat için. Yeterli değil midir Fahir? Sıfata mütekirliyim yeterlidir ebe yapısını almaya geldiler. Biri beni olsun. Evet Oktay, nerelerden kaçacağız? Nereden kaçmaya zahiriz. Abicim su aygırına uymayın diyor. Uymayın tabii. Su aygırı sevimli görünüyor. Dünyanın en büyük aldatmacısı su aygırında yaşanıyor. Daha geçen konuşmuştuk. Evet. En vahşi hayvanmış yani. Bir de otobur diyorsun. Tipine bakıyorsun yuvarlak yuvarlak hatlar. Şişman falan olunca hani hayvanlardan korkmuyorsun ya. Böyle sivri sivri dişleri yok. Halbuki koca koca iki tane düşeği var ama sivri olmayınca bu sevimli bunun üstüne beni sular atsın ha, atsın. Ya Aygır diye bir şey geçiyorsa zaten isminde de ben bir durup düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Ya, ya çok üzüldüm de Aygır diyen, Aygır diyen kendisi değil ki faiz. Ay of da Aygır. <gülüyor> Aygır diyen ki, başkaları ya o imajı oturtanlar. Nasıl bu Su Aygır'ını şey sevimli diye imajını oturttularsa bu hayvanın Aygır diyen de o tip adamlar. Su Aygır'ın İngilizcesi neydi ya? Hipopotam. Hipopotam <gülüyor> doğru. Bak ne? O da sevimli isim Düşünce şimdi Hatta latincesi Hippopotamus. Hip hop bir diye. şeyler güzel, ne zannediyorsun. güzel Sevimli zannediyorsun ondan sonra seni paramparça ediyor Olur mu öyle hayvan ya Hayvanlı Daha doğrusu resmen. hayvanlık bu yani ha. Büyük dişlere sahip su aygırının Elinden zor kurtulmuş bakıcısı Neden, neden? sizce neden <gülüyor> Üfleyerek mi yaklaşmış Hayır 3 tonluk su aygırını Yemek yerken rahatsız etmiş Dürkmüş mü artık? Arkadaş ben yemek yerken rahatsız edersen benden de kaç yani. Ama sen hiçbir şey yapmazsın var yemeğin başına kalkmayacaksın. için. Ya bir şey fırlatırım canım yani illa bilakis kalkacağım diye bir şey ne yok ya. Ne bakıcısı da bunu akıl edememiş mi? Hayvan'a yememiş o sırada kafese mi sinmeye çalışmışsın? Valla bilmiyor. Ayakları kayıp kayıp kay, kay, kay, kay, kay, kay öyle mi yapmış? Yani şaka yapmış anladığım kadarıyla. Su aygırış yemekte şaka kaldırmıyor herkes bunu bilsin Kaldırmaz. diye. Kaldırmaz. E, gazetede haber var. Ya da iki tane fotoğraf buldular. Bir su göre bir adamı kovalarken. Onun altında nasıl bir haber yazabiliriz diye düşündüler. Bunu yazdılar. Hızlı mı bu hayvanlar? Hızlı. Bayağı, ben bayağı mesela hızlı. timsahlar hızlı diye duymuştum. Çok bayağı hızlı. Çok hızlı, hızlı, hızlı değil Bacaklarıyla çok hızlı gidiyorlarmış timsahlar. Ama kısa mesafe. 50 metrede tıkanıyor. Öyle mi? Sonra tık, böyle tık, oluyor. Tık nefes oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bir daha yapsana bari çok güzeldim sen. Ay vallahi bir daha yapamayacağım. <gülüyor> Küçük dilim hırpalandı şu an. Radyonun önünde timsah kovalasa bakalım böyle dalga geçelim. Abi gelmiyordum ya. Vallahi timsah elinden mezsen sonra sıkacak. Abi gelin lütfen ya. <gülüyor> <gülüyor> tık fürs denir mi ya timsah? Valla hani tık ne Evlerden falan çıkıyor ya timsah. Evlerden yani, Hı -hı. de. Vaz böyle işte evde timsah hayalilik evdeysen kork. Daha genişse rahatla. <gülüyor> <gülüyor> Mesela öyle bir şey. Bizim de şurada falan bir yerden çıksa. Hiç böyle konuşmazsın ama Fahir. <gülüyor> e, ölümcül insanları bile etkisiz hale getiriyormuş bu suay göre. Tabii canım kraker gibi yiyor valla. Yemiyor etkisiz hale getiriyor ya. Ya yani kraker gibi yapıyor. Basıyor üstüne işte. işte herhalde. Ne yapacak başta? 3 ton abi neye bas öyle olur zaten ya. 3 ton 4 ayağı var. Herhangi bir şeyin etkili olmasının <gülüyor> imkanı var mı hipopotam karşısında? <gülüyor> hipopotam karşısında herhangi bir şey, Her şey etkisiz. Tek bir silah varmış. Eda Taşbüler'in gelini. Ay çocuklar dalga ismi lütfen. çok merak ediyorum Eda Taşbüler'in gelinini. Aou. Ya böyle başlıktır. İki tane mi hayvana söyleyeceğim nokta? Hangi hayvanlardan? Hipopotam Bir. İki hayvan ne ya? İki. Ya bir şey Hangi hayvandan ne zaman kaçacağız? Dosyasını açmamış bir dosya. İşte açtık bir tane. Ha, günlük günlük ya. Günlük. Her gün bir hayvan. Her Bugün bir hayvan. hayvan. Bugün evet. hipopotamdan kaçacağız. Afrika'nın beş büyüğü sayın. Afrika'nın beş büyüğü. İki fil. 3 tamam. Aslan 4 Gergedan. Gergedan Gergedan çok güzel çok doğru Yok nasıl büyüktür abiciğim Bir beşinci. Bizon Bizon değil, şey kalmadı artık. Nasıl bizon dediğim Afrika bizon işte. Bizon gibi olanlar var. Ya, aslanlara dayılık yapanlar. Afrika'nın 5 büyüğü diye geçer bunlar. Esaydık EG 5.yi sayamadız. 4 tane. Devra. Hı, -hı. Goril. Goril ismi bak. Ve ne diye. ne Afrika'da geçiyor. Bu oynuyor yalnız. Aslan gidiyor bazen başka şey geliyor. Böyle du şey. Duruma göre. Yani bu şey var ya bir tane. Koca boynuzlu bir hayvan var. Ha şey mi? Evet orada gözü olan hayvan. Alnında gözü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne, ne bileyim parmağın orada kalınca. <gülüyor> ya ismini hatırlayamadım şimdi. Ee, koca boynuzlu bana ya. bir şey dedi. Yusufçuk. Ne? Afrika ne, bir koca koca boz... keçisi. Afrika keçisi. Evet Afrika keçisi. <gülüyor> O yabancılar arasında değişiyormuş ve beşinin de suyu tükenmek üzereymiş. Var mı böyle bir şey? O bel kadar iyisin ama nesine hakim olamıyorsun. Bediye olabildiğim akili. Afrika beştisi. Afrika'nın beştisi. Afrika beştisi mi deniyor? Afrikalıların büyük beştisi. Ciddi mi söylüyorsun? Uyduruyor. Evet, ciddi söylüyorum. Ya gel. uyduruyor ya bu adam ya, nereden biter ya gözümü seveyim ya hayatında belgesel hipopotam okurken hipopotam okurken çıkmıştı. mi? İsterseniz bulurum şurada gene. Hip hop otam. Buyurun efendim. Ay iyi, iyi şimdi güzel tamam iki matematikçi tüm dünyada bilinen verileri alt üst edecek bir olaya imzalarını attılar. E, pazartesi sendromunun var olmadığını, asıl sevilmeyen günün hangi gün olduğunu hep birlikte bakacağız. Şimdi Amerika'daki Vermont Üniversitesi'nde görevli sevgili Peters ve sevgili Christopher. Dört tamam. yıl boyunca sosyal paylaşım siteleri üzerinde bırakılan sayısız mesaj ve iki buçuk milyon blog üzerinde incelemeler yaptılar. Facebook'a canın blogu dahil. Facebook'tan araştırma mı yapmışlar? Twitter. <gülüyor> ne oldu Twitter? Şimdi. İki buçuk yıl önce Twitter yoktu. Ee, evet. Nasıl yoktu? Varmıştı da uydur, bize gelmemişti. Uydurmuşlar bence ben size söyleyeyim. Aşk, cennet, gurur. Travma cenaze bir çeşitli kelimelere çeşitli puanlar vererek bir skala hazırladılar. Doğru. O bir dakika çeşitli puanlar verince geçen gün Sibelcan'ın diyeti vardı. <gülüyor> Dinlediniz mi onu bilmiyorum. Hayır. Sibelcan kendisi anlatıyor. Şimdi benim günde 16 puan almam lazım. Her yiyeceğin mesela bir puanı var. Örnek veriyorum mesela ızgara bir et. Bu bir puan. Hayır, ne yapıyorsun? 16 puansa 16 <gülüyor> puanı ızgara etmiyor ya. Bir Mesela Fahel bir şey söyleyebilir miyim? Bir dilim Hayır. cheesecake. Bu bir puan. Fahel söylerken taklit yaparken e, bize bakmıyorsun. <gülüyor> ben bir iyice bir rahatsız oluyorum, korkuyorum. Yani o, bir de böyle bir yamuluyorsun korkma, falan korkma. anlatırken yamuluyorsun. Parmağını Sibelcan'ın diyetine devam ediyor. Mesela iki dilim ekmek. Bu 1 puan. Her şey 1 puan, şey puan üstünden. Her şey 1 puan üstünden. Bazı günler 16 puanı tamamlayamıyorum bile. Neden acaba? <gülüyor> doyuyorum çünkü. Sizce ben nereliyim? Ay gibi yediğim için <gülüyor> bazen doyuyorum. 10 puanda doyuyorum. Süpermiş bu puantaj ya. Millet kalorilerle uğraşadı. Puan veya puanlar geldik. Puan? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sibelcan öyle açıkladı. Neyse çeşitli kendine 1-2 puan bir şey yiyip acayip acıktım <gülüyor> sabahtan beri. Ay dur. Ee, çeşitli puanlar vererek bir skala hazırladılar. Aferin çocuklara. Bugün hissediyorum. Nokta nokta hissediyorum. Kalıbında yaklaşık 10 milyon cümleyi analiz eden matematikçiler insanların en mutlu oldukları günün pazar. İkinci günün ise pazartesi olduklarını açıkladılar. Mutlu günmüş pazartesi. Mutlu günmüştü ama hiç öyle değil ya. Bir Eylül gelsin de o yapraklar dökülsün. Hava tatlı bir kararma yaşasın. O akşamüstü sıkıntınızı ben görürüm o zaman pazar günü. Ya bunlar pazartesi okula başlamak. Sıkıntılı başlama. gün hangisi? Sıkıntılı gün. En sıkıcı, en böyle psikolojik adamı hasta eden gün... Perşembe. Çarşamba. Vallahi. Yeni perşembe. Çarşamba Negatif etkinin en hakim olduğu gün çarşamba. İnsanların genel olarak en üzgün ve en mutlu olduğu güne dair... E, ...şey... Senin yapar başkan olamana. Senin yapar şambege. Sabahtan şey diye kalkıyorum. Evet, <gülüyor> diye kalkıyorum. Ha geceyi düşüner. E, tabii canım ha. her şeyi düşünür. E, geceyi ne? düşünen kahraman olamaz ege. Böyle de bir laf Bunun var. Bunun bir terfiye sesi. Ne zeki, geceyi düşünen ne olamazsa <gülüyor> kahraman. Doktor <mı? gülüyor> mu? Kahraman. <gülüyor> geceyi düşünen kahraman Afyon oldu. Evet. Canıda <gülüyor> <gülüyor> ben bir kısa bir <gülüyor> haber veririm. <gülüyor> Yeni elinde hemen stüdyodan uzaklaşalım. Oğutay Bey öznel yüklemlerinizin birbirinize uyumlu olmasına biraz dikkat eder misiniz? Birbirinize. Mı? İşte ancak. Kendi kendimi uyarırken de uyumsuzluk devam ediyor. Şimdi 16 yaşındayken 1.9 milyon sterlinlik lotoyu kazanan Gali Rogers bütün parayı yemiş bitirmiş. E, bitir tabii 16 yaşındaki çocuk. Şu anda 3 sene önce. Ama ya? neyle yiyip bitirdi? Gittim yatırımlar yaptım. Parayı yedip bitirdim. Hayır sor hepsini harcamış. Çak bakkalaya gitmiş. Kaymaklı pis keviti almış. Çokomeli beş beş almış. Beşer beşer. Pis, <gülüyor> pis kevitleri beşer beşer alınca paranın nasıl geldiğini unutmuş. Kol almış. Gazoz almış. Herkese mahallede popüler Ehliyet olmak için. falan da için... yok. Araba yok mu? Yok canım arabam mı araba yok. Pis Ondan... keviti mi gitmiş gerçek takvara? Çok paranın bir yararını görmedim şimdiye kadar demiş içeri zekalı 1.9 milyon sterlin nasıl tüketir ya bakkalda yavaş yavaş harcadım demiş e İşin en ilginci yavaş yavaş harcamak oldu demiş. Daily me ile konuşmuş genç kadın demiş ki bana demiş konuştursanız demiş 1 milyon sterlin veririm demiş. Evet, evet e, burada genç kızmış yalnız şimdi o genç kız olduğunu göre. Ya 16 yaşındaki biri nasıl gitmiştir. veriyorlar ki ya onu anlamadım şimdi ben hocam nasıl? ailesi almıyor mu onu kıyafet, takı, şey yok. makyaj malzemesi eridi gider para ben size söyleyeyim genç Geç erkek mı? olsaydı hadi belki başka şeyleri yönelirdi ama eritir bu eritir üç kalem vardır kıyafet, takı, Ayak makyaj don. malzemesi ve ayakkabı. ayakkabı. O beşe ya. tamamlayalım daha güzel. Mücefer. Tüketici Kadını bitiren 5 madde. Kıyafet, <gülüyor> ayakkabı, <gülüyor> makyaj malzemesi. Ha, ne diyor? Takı. Ne sayıyoruz? Kozmetik. Kadını gösteren mi? Kozmetikte makyaj malzemesi aynı efendim. Kadını bitiren 5 madde. Bir, rüçaj, 2. evet, iloriye, yaz, onları. Sen sonra adı yazarsan. Tamam. A, rüçajie. Ben bir luriye. Bütün mirasımı paşa bahçesine mi yedim diyeceğim. Girdim oradan aldım bardak takımı. Yes. Aldım çay takımı. Aa ya, ma nice. Bakayım. Kıyafet, evet. ayakkabı, tekstil, mücevher, <gülüyor> makyaj, malzemesi, zinet, zinetli, <gülüyor> zinet zin bir şey o. Dört kızının <gülüyor> bitiren dört maddi. Beş madde ya. <gülüyor> hayır. Ya ben beşinci saymıştım. Niye Abicim bak bir, alacağım. Alacağım. Alacağım. Tamam, bak bir ayakkabı alacağım, pantolon alacağım. Tam kıyafet. Bak kıyafet ayakkabı alacağım. İki pantolon alacağım. Hayır iki iki, iki o kıyafeti girer. Hayır. Nasıl? Tamam, tamam işte onu işte, ayrı sayıyorum ayakkabı aksesuara girer. Ayakkabı hayır. Tamam hiç anlamıyorsun. Tamam iki aksesuar. Ayakkabı alacağım, pantolon tamam. alacağım, alacağım. yüzük alacağım. E o da işte aksesuar. Üç, tamam. girer o yüzük dediğim her şeyi de. Tamam bu sefer tutturacağım Ok ya. <gülüyor> tamam saydım. Bak ayakkabı alacağım, pantolon alacağım, müsük alacağım, kozmetik alacağım. <gülüyor> Kıyafete girer. Tamam. Çünkü kıyafeti sıkılır. Oktay şu beşinciyi sayamazsam. Beşinci ben saymıştım niye böyle oldum ya? Ya bir dakika ya. edecek sen hiç sayma çık git dışarı. <gülüyor> Zucac. Bir dakika ayakkabı pantolon ayakkabı pantolon yüzük, Yüz aracı yüzük, kozmetik, kozmetik kozmetik kadını bitiren 5. madde sevgili dinleyiciler telefonumuz 210 30 30 kadını bitiren 5. <gülüyor> <Ağrın gülüyor> madde soruyoruz günaydın günay ay ay dün Radyo 30'si sevgili Dinleyicileri Eda Taşpınar'ın gelinliği konusundaki sır perdesi aralanmış değil maalesef ama dünyada başka gelişmeler de var. Yani taktığınız siz de Eda Taşpınar'ın gelinliğiyle yani sözler çok merak ediyorum. Buyursun efendim. E, ben şöyle e, şeyi aradım Eda Taşpınar'ın gelinliği konusunu görüşmek için aranacak tek kişi var. Nuri Bey'i Nuretin, Nuretin Bey'i <gülüyor> Basar küfür olmalı. Yağladım. Sinirleri Ve, tepesine işte yanlış kişi olduğunu anladım ben zaten telefonu açınca. Ya. Dedim size mi soracağız falan? Video falan filan diye burada yayında söyleyeceğimiz söyleyeceğim laflar söyledi ya. Söyledi. Çok ağır konuştu. Hayvan edişler diye kapattı. Çok ağır konuşmuş. Ama ben onu şeyini veriyorum yani. Onu terbiyesizliği, Onu olgunluğu beyaz sakalından utan bir adam dedim. Hayır. Buyurun efendim. Ee, şimdi e... bomba haber Oktay Demireci'de hiç felsefi söyle uğraşmıyorum. Oktay aç o haberi bize. Satır satır oku. Hiç acımadan noktasına virgülüne dokunmadan. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki gelişme mi? Evet. İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde sigara içenler için özel bir bölüm yapılmış. Havalimanı Mülki Amiri Mehmet Ulutaş vermiş, "Kanuna aykırı bir düzenleme görürsek izin vermeyiz." dedi. İşte o kanuna aykırı bir düzenleme zaten. Ancak sigara ile mücadele eden sivil toplum kuruluşları bunun bir ayrıcalık olacağını söylüyor diye. Ee, böyle bir şey var. Böyle bir tartışma var. Hava, Havalimanında sigara içen bölüm yapılır mı, yapılmaz mı? E, sigara içilebilen bölüm daha doğrusu. Şimdi bak yapılması bana çok mantıklı geliyor. Hı. Biz yani yakın zamanda oradan geçmiş insanlar olarak hele bir de böyle e, aktarmalı uçağa beklemiş insanlar olarak zulüm yaşadık. Doğru. Yani şeyden zulüm. Kafaya takarsanız Buyurun efendim düşerdi için diyorlar kimseye şey değil ama bir daha pasaporttan geçiyorsun şeylerden geçiyorsun falan filan. Yani büyük bir e, eziyete dönüşüyor. O zaman oraya bir tane sigaralı bölüm yapalım diyen bir insan insani bir adım atıyorsa bunu yasaya rağmen yapmaması lazım. Yapılmaması lazım zaten tartışmada bu yüzden galiba dış hatlar terminali gidiş katı arındırılmış salonun terasında yapımı devam ediyormuş bu bölümde. Gerekli izen, izinler çıkarsa yolcular sigara içebilecek diye haber var. E, havalandırma sistemiyle klima altyapısı oluşturulan üst ince tellerle üstü ince tellerle örtülü bölüm arındırılmış salonda restoranların yanındaki terasta düzenleniyormuş ama bunu Sağlık Bakanı açıklamamış mıydı? Hiçbir klima sistemi sigaranın içindeki kanserojen maddeler şey, o da... yüzden kapalı hiçbir yerde diye. O yüzden herhalde geçmez değil mi? Bu izin falan filan çıkmaz yani. Ama havaalanlarında açık kapalı herhangi bir yer yok. Herhalde zaten havaalanında açık bir yer olması şey mi risk mi oluşturuyor <gülüyor> Adam oradan silah atar bomba koyar yani şey hani kontrolden geçti Vallahi öyle bir dışarıdan şey bir daha oradan e, arkadaşından silah alır falan gibi böyle bir şey mi hani e, güvenlik gerekçesiyle, güvenlik mi gerekçesiyle şey yapılıyormuş mi? anladığım kadar çünkü düzenleme de yolcuların aprona bir şey atmaması için mekanın yanları da tellerle örülecekmiş yani tam böyle kapalı alan olmuyor ama tellerle Te örülüyor bir şey ha, yok Yetkililer tarafından kontroller geçirecek. Yok, o iş yatar. 70 bin lira harcamışlar ama yatar o iş. Yatar orası böyle güzel bir hediyelik eşya dükkanı olur. Bence bir orası de... kış bahçesi. Olacaksa yasaya rağmen olmaması lazım. Bir de havaalanı bunu yapıyorsa yarın öbür gün her yer yapmaya başlar. İşte alışveriş merkezleri de başlar yapmaya. Alışveriş merkezlerinde zaten şey var. Yani herkesin böyle bir anlamsız küçük bir terassal bir bölgesi oluyor. Yani illaki havaalanından biraz daha farklı olarak. daha en son adını vermek istemedim. Hiç öyle bir yerin varlığından bile haberim yoktu. Bir dükkanın içinden hani böyle çakıl taşlarıyla e, teras değil, kullanılan bir yer değil normalde. Dam mı? Ha, dam. Dam olan yere çok güzel masaydı, sandalyeydi. Bir döşemişler bir anda tamamen. Şahane mi? E, yani şahane değil. Yavan bir yer olmuş. Şey hissediyorsun. Yani böyle bir nasıl ya diyeyim? Üçüncü sınıf hissediyorsun kendini. Böyle bir çıkıyorsun dışarı. Bu ne ya? Bu ne abi? E, ama kullanıyor. Herkes çatır çatır da kullanıyor. ki şu anda hani bir şey gibi düşün. Pansuman gibi düşün. Yaraya parmak basılıyor ama Şimdi zaten düzenlemenin yapıldığı mekandan Bütün yolcular mı yoksa sadece Bu e, dış mı Yerde yemek yiyen yolcular mı Yararlanacak o da tartışma konusu e, Bu uygulama restoranda Oturmayanların yararlanamayacağı da iddialar arasında yer alıyormuş bu uygulamada Hiç o yani. uygulama hayata geçmez Yani bu yasayla Onun hayata geçmesi yasa dışı bir şey olacak Orada kafamı göre bir yer yaptım Gizli gizli içiriyorum da farklı değil eğer o yasayla ona izin çıkarsa da her tarafta bu kullanılabilir. Zaten bak demiş ki sonrasında e, Ubeyd Korbey'i hepimiz tanıyoruz değil mi? Evet. E, okuyayım mı yoksa sin sinirlenir miyiz? Yok ben Ubey't istersen Ubeyd Korbey sesiyle okuyayım. sen alttan normal şey ver Oktay. Daha okumadan sinirlendiğiniz için geçiyorum bunu. Için yok ya. yok sen alttan sin normal Türkçe oku. Burada Ubeyd Korbey sesi. <gülüyor> mi okuyayım? <gülüyor> ben o kor beyce yapacağım. Tamam. Ama biraz uzun. Tamam olsun. İyi, dinleyebilecek misin? Tabii Ama dinleyen. cümle cümle. Sen de anında çevre yapıyorsun şu Hı. anda. Havalimanlarının bir özelliği var. Havalimanlarının bir özelliği var. Özellikle dış hatlar terminallerinin. Özellikle dış hatlar terminallerinin. O da pasaport kontrol noktasından geçtikten sonra... O da pasaport kontrol noktasından geçtikten sonra <gülüyor> yolcuların güvenlik nedeniyle dışarı çıkamamasıdır. Yolcuların güvenlik nedeniyle dışarı çıkamamasıdır. Eser konuya gelin miyiz hocam? <gülüyor> Biraz uzun dedim ben. <gülüyor> Ubeyd Korbi, cevaz mı vermiş bunu? Yasayı hazırlarken havalimanlarında sigara içenler için... Tamam ya sıkıldım ben. <gülüyor> Sen de yüksek sesle okuyabilirsin. Öyleyse biz de iş yerlerimize benzer bölmeleri yapabiliriz diyemezsiniz. Çünkü elli katlı bir gökdelende çalışıyor olsanız da sizin kapı önüne çıkıp sigara içmenize bir engel durum yok. yok ya açığa kaç saat deniliyor biliyor musunuz? Ha, i̇zin veriyor. Hayır. Yap Bey. Yapamazsınız ha diyor. Havaalanı için izin veriyor ama. Havaalanı için izin Tabi havaalanlarının şöyle bir özel durum var. Aa evet doğru ya. Bak mi? şimdi ön yargıyla yaklaşmamızın zararlı. Şuna bak geldiğimiz noktaya bak. Ubeyd Kor Bey'in ağzına bakıyoruz. <gülüyor> Ubeyd abi. Ama aldım abi. Pasaporttan geçtik ama. Ne olacak Sen? canım şeyde de serbest. Hı. Pasaporttan geçtin. Bir daha geçersin. Üşenmiyorsan S sıraya girmeye. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Başkanı Profesör Doktor Elif Dağıldır şunları söylemiş. Ee, hani bu sigara ya karşı olan. Ee, sigara ile savaşanlar Kesinlikle. derneğin evet, o kesimin görüşleri tel örgü değil her neyle yapılmış olursa olsun üstte dam tavan gibi bir oluşum varsa burası kapalı alandır ee, bölmede sigara içme yasağı dahilinde bir alandır sigara endüstrisinin kim baskıları kulağımıza geliyordu yapılan bunun bir sonucu olsa gerek Atatürk'e memnunlarına bunun yapılmasını doğru bulmuyorum demiş yani doğru bulmamak ayrı yasaya aykırı bir şey yapılıyor o ayrı yurt dışında durum nasıl ona da bakalım mı ben işte e, Fransa'da şey değil yani mesafeler korkunç değil o yüzden. Yani çıkıp içilebiliyor mu? Yani şeyde mesela o check-in yaparken hemen böyle sırada beklerken bir kişi çıkıp sigarasını içebiliyor. <gülüyor> Ama o tabii başka bir derdi var e, Türkiye'nin. Biraz böyle biz şeyiz ya terörle yaşayan bir ülke olduğumuzdan bizde güvenlik önlemleri daha yoğun herkese havaalanı mı daha küçüktür Ya Ondan geçen sene gibi, miydi? Ondan önceki bir sene miydi? Ya kapıdan rahatlıkla girip çıkabiliyorsun. Fransa'da kaç? 600 küsür tane arabayı yaktılar ya. Orada böyle bir eğlence anlayışı vardı ya. Ama işte bombalama olayı ayrı. Yok terör şey ayrı. terör buna o güvenlik, şey olmaz, sebep olmaz. Ya rahatlıkla girip çıkabiliyordun ama. Yok kemeri çıkar bilmem niye çıkar. Yani, bizim... yani şu terörre daha açığız O yüzden de güvenlik açısından bu falan. Hayır güvenlik açısından bizim önlemimiz daha yoğun. O da işi uzatıyor. Ya şeyde de Ankara'da da Esenboğa'da da işte girdin canım bir sigara çekti diye çıkabilirsin rahatlıkla ama iki tane güvenlik e, şeyinden geçmen gerekiyor. bunu üşenmiyorsan çık kimse sana bir kere geçtim bir daha çıkıp giremezsin demiyor. Çık da o kapıdan üşenmiyorsan diyorsun Esenboğa'ya girdin mesela ben sigara içtiğim dönemden hatırlıyorum mesela girdin yukarıdan çıkmak için alt kata iniyorsun değil mi? Ondan sonra tekrar yukarı çıkıyorsun yok. Hayır hiç daha şey yapmadın çekini yaptırmadan önce Diyor. Aynı kattan giriş çıkış var. Var var. A A yukarıdan var mı giriş? Çıkışı? Aynı kattan var, var. giriş çıkış var. Ama bir de büyük bir havaalanı olduğundan e sen buğa spor yapmış oluyorsun. Yani o içtiğin sigara zararını zaten sporla atmış oluyorsun oradan oraya koşarak. Şimdi Londra'da, Hitler'da, Münih'te, Frankfurt'ta, Roma'da, Barcelona, Cenevre, Kopenhag, Atlanta, Florida. Bunlar da hepsi e sigara içilebilir alanlar olan havaalanları burada özel olarak yazacağız. Zaten aksi bir örnek de yok. O yüzden bunların hepsi yurt dışında durum böyle diye verilmiş. Sigara salonunun yanı sıra bazı restoranlarda serbest mesela İtalya'da. Ondan sonra bakalım. Cenevre'de öyle bir şey var. Ondan sonra Kopenhag'ın tiryakiler salonlar bulunuyor demiş. Bakayım. En güzeli Bosna Ersek bunu söylerim arkadaş. <gülüyor> Valla uçakları beklediğin şey var ya bekleme salonu orada bile içiliyor yani. Yasak falan diye böyle bir Tatlıyorum. Ne kadar senin böyle pul kadar bir yazı falan var ama yani benim gördüğüm iki tane bir teyze. Ya de... hayır, o da o da şey değil de yani o da güzel değil de hakikaten böyle bir bu konu konuşulacak işte konuşulmaya başlandı ya. Tam evet, da tahmin ettiğimiz. Havaların gibi. serinlemesiyle birlikte daha da şiddetleneceğe benziyor. Şimdi tabii Ramazan falan o arada daha rahat bir geçiş olacak sigaret tiryakiliğinden evet. ama hele şeyde. Büyük olaylar çıkabilir aslında tam iftar saatinde e, yolculuk yapan adam bütün gün içmemiş orucunu açtı bir de sigara içmek istiyor ama işte orada uçak muçak geçişi var bilmem ne var orada cıngar çıkabilir gibi bir durumda var. Bakın. Bağhaos. Bağhaos. Bağhaos. Evet. E Bağhaos okuldu ya seni odandaki kitapta gördüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu oldu. O zaman onu şöyle ya yapalım. Benim şey yapmama gerek var mı ya? Ne yapmama? Üzülmeme, çekinmeme, endişe etmeme. It. Londra'da domuz gribi salgını gırla diye haberler var. Yani onu... E... Ben maskeyle mi gideyim şimdi? Didemle nasıl yapacağız? Şimdi biz biliyorsun domuz gribinin aldığı ailelerden biriyiz. Ama olun, Londra ülkede. bu dünya üzerinde en yoğun olan ülkeymiş. Daha doğrusu başkentmiş öyle söyleyeyim. Bana e, domuz gribi... Deme. En az 500 liraya patladı. Bir takım uçak ve otel rezervasyonlarının iptalinden dolayı. O yüzden ben bu işi yani damdan düşmüşüm, İ iyi biliyorum. <gülüyor> o yüzden hiç dert etme. Bölgeler işte Frankfurt'ta maskele dolaşan tek kafileydi. Evet. Herkes de bunları parmakla gösteriyordu. Ha ha ha diyerek. Gerçekten Michael mi? Jackson durumuna düşmek istemiyorsan hiç takma. Ee? Ama maske dediğin 25 kuruş. Ya bu da netameli bir adam ya. Gider orada ondan sonra. Kapar e ya. Valla kapar ya. Netameli dediğin dayanıklı mı sahip? Pofidix yani. <gülüyor> Povidik. Hayır ya ben şey şu Londra'da şey var ya domuz gribinden şey yapın ee dikkat edin bilmem ne diye afişler bastırmışlar. Oradaki adam bile o hapşiren bir adam var. Afişi basan adam bile hastalanmış. O, o afişteki adam da hastalanmış domuz gribi olmuş. Metroda herkesin yüzüne yüzüyor. Ama noktay bir domuz gribi de sen olursun ne olacak Hakikaten ya. Hakikaten bir sonuçta da hep seni aynı rahatsızlıklarla görüyoruz. 40 yılda bir avrufai bir rahatsızlığın olur. Abdomus şey Körne nasıl yendik diye anlatırsın. Avrupa bayrağı sızgınlığısınız. %100 fatalde değil o yüzden endişe etme. <gülüyor> Günaydın Günay ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay ay